Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş yazıyor, diyor ki ben 28 yaşındayım. Hiçbir sene hayatım boyunca Ramazan'ı tam tutamadım. Tutmadım, tutamadım, istemedim, yani tuttum yapamadım. Ama bu sene inşallah niyetliyim o Ramazan'ı tam tutmaya. E geçmiş Ramazanları ne yapalım? Kaza edelim. Yoksa ne yapalım, nasıldır bunun hükmü? Evet, Allah sana sebet versin kardeşim önceden deriz. İnşallah bu Ramazan'ın tamamını tutarsın. Ee, bunu demen yeter inşallah. Çünkü senin kalbinde iman var. O iman seni konuşturuyor. Ama şeytan devamlı geliyor. O imanın devam etmesin diye engelliyor. Ama inşallah bunu tutarsın Allah'ın izniyle. Bu bir. İkincisi, oruç bilmen lazım ki İslam'ın rükünlerinden birisidir. Olması olmazındandır. Oruç tercih edilmez illa mazeret sahipleri için. O denedir hasta, seferde olan, hayz. E, bular bunlar sadece orucu tercih ederler, ondan sonra kaza ederler. Çünkü Allah Sübhanahu Teala Bakara suresinde diyor: "Ve men kane meriden veya ala seferin min Başka günler var kaza ederseniz. Ama bilerek tutmadıysan bunun kazası olmaz. Bunun sadece tövbesi olur. Alimler diyorlar. Bilerek çünkü bir ibadeti vaktinden çıkartsın bunun kazası olamaz. O ibadetin vakti Ramazan'dadır. Ramazan geçti sen olmadın bunu dünya, dünya hayat boycu orz olsan yerini dolduramazsın. Bunun en önemli şeyi nedir? Vakti çıktıktan sonra tövbe edeceksin. Tövbe edeceksin bütün hali sana bir tövbe edeceksin. O tövbe seni koyar sıfır kilometre başlıyorsun. İslamiyet'e. Senle Rabb'in arasındaki bütün günahlar silinir. Anadan doğmuş gibi olursun. Onun için onun kazası yoktur. Cumhur'un görüşüne göre. Kaza yapamazsın. Bazı alimler demişse de ama racih olan kaza yapamaz, yapmazsın. En önemli tövbe edeceksin. Bütün gönlüne nasuh bir tövbe edersin. Çünkü Allah tövbe edenleri affeder. Tövbe de önceki günahları siler. Ee, sen ne yapacaksın bu, bu halde? Sadık bir tövbe edeceksin. Yeniden başlayacaksın. Çünkü sen ne yapmışsın? Bir, bilerek Ramazan ayını çıkartmışsın. Bu büyük bir kebiredir. büyük bir günahtır. Allah kurusun. İnsan bunun üzerine geçse kifre kadar gidebilir. İsrail etse. Onun için racih olan görüşlerde alimler diyorlar kaza yoktur. Tövbe edeceksin. Onun yerine başka herhiret yapacaksın. Ee, fazla salih amel işleyeceksin. Onun yerini dolduracaksın. Kodullahu alem Allah daha iyisini bilir elhamdülillahi